قال Teala تعالى Aziz كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تمتوا okumuş olduğum sure-i e Allah kelamı olan ve son kitap cümle kitaplara ve şuhufların züppesi olan Kur'an-ı Azim şanda sure-i bu sure-i Sonunu mutlaka okuyun ve ezberleyin ve akşam sabah bunu tilav ediniz. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra bu sureyi celidin sonunu okurlardı. Hüvallahu La ilahe illahu ilahe Ahire. Akşamdan okuyan sabaha kadar okuyana sabaha kadar kâti gelir. Sabahtan okuyana da akşama kadar kâti gelir. Bu kadar söylüyoruz. İçerisinde ismi azam vardır. En mühimi de Resul-i Ekrem'in yaptığı bir sünnet-i seniyedir. Resulullah'ın adetidir, sünnetidir. Resulullah'ın sünnetini icra edenler, malum yüz şehit sevabı alırlar ve Allah'ın sevgilileri arasına dahil olurlar. Resul-i Ekrem'in sünnetini kim ihya ederse. Çünkü Resul-i Ekrem sevgili peygamberimiz Allah'ın sevgilisidir, Habibullah'tır. Malum insanımız hepimiz biliriz ki Hazreti Ömer'in makamı dini İslam'da ne kadar yücedir. Yalnız Müslümanlar değil, gayrimüslimler de Hazreti Ömer'in hakkını teslim ediyorlar. Mesela bir zamanlar Amerika'nın reis cumhuru, burası dedi, veya Saray değil, Ömer'in kulübesi demişti. Yani adalet yeri getiriyor. Yine bazı gayrimüslimlerin devlet dairelerinde köle devenin üstünde deveyi yeden Ömer, o resimleri yapmışlar. Kudüs'e girerken Hazreti Ömer Radıyallahu Hazretleri bir fersah kölesinin deveye bindirmiş, bir fersah deveyi çekmiş, bir fersah kendi binmiş, köleyi deveyi çekmiştir. Öyle adil bir insan. Ve Kudüs'e gelir gelmiş, Kudüs'e girerken de nebet olacak ya köleye düşmüş. Demişler ki, ya emir el mü'miniz, siz demişler, bu nebeti alın kölelerinden sonra yine. Yok demiş, ya ölüm yetişirse? Ölüm yetişirse çünkü takip eden bir ölüm var köşemizden. Ensemizde dolaşıyor kılıç. Allah. Melekül Mevt'in kılıcı dolaşıyor. İşte bu Ömer. Ha gene, gene Ömer'in kadri kıymetini sen ben bilemeyiz pek fazla. Ancak tarihi söylediği kadar biliriz. Biz Resulullah'ın ağzından, Allah'ın Allah kelamından söyleyelim. Es-sâizü'l-leh-vellezîne şükürsel ki ma'ahu Resulullah ile beraberdi. Yukarıda yukarısa ayetinde kebbabilillah eşehi Muhammed Resulullah ve lezine maahu maahu işaret Hazreti Sıddık Ekber Ebadi-i Sıddık. Eşidda ve alel kuffare Ömer'e işaret diyorlar. Ruhama beynehum Osman ibn Affan. Tarahum rukan ki secadeden yaptaqune tallah minallahi bir idbana İmam Ali işaret diyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin dal bir ibaret manası vardır. dal bir i manası vardır. İşte bu Ömer'e peygamberimiz sormuş. İyi dinle. Kulağını benden yana ver. Ve iyi anla. Camiye gelmeyen din kardeşlerini onları hakka davet et. Onlara bu sözleri söyle. Dağıt. Allah'ı seven peygambere iman eden İslam dini neşreder tafa, Müminleri ışıldatır. Onlara nurlandırır onları. Hak yoluna davet eder. Hakka doğruya. Güzene çağırır. Temize çağırır. Doğruya çağırır. Felaha necata çağırır. Allah'a peygamberi sevenler. İnsanları kötüler götürmez, iyiliğe götürür. İnsanların iman alameti odur. İnsanları iyiye, iyiye götüren kişiler iyi insanlardır. İnsanları iyi davet ettiğin bir adam, bu adam iyi insandır. İnsanları kötüler götürürün, bir kimse o kimse kötüdür. Sen de iyi işit ve iyi dinle ve arkadaşım dediğin zatı hakkıyla arkadaşıysan eğer onu hakka davet et. Çünkü burada dost olanlar Hakkışın dost olmazlarsa eğer öteki alemde düşman olurlar birbirlerine. Ya Rabbi huzur Rabbil aliminde o beni yolumdan çıkardı diye birbirine yakalarına sarılacaklardır. Allah Kur'an'da böyle aynen böyle haber vermektedir. Hatta hatta daha ileri gider de der ki ya Rabbi bana verdin azabı verdin hak ettim ama bu arkadaşım denilen bu herif arkadaşım değilmiş senin düşmanınmış. Buna benim azabımı ikisini ver der. Çünkü hep beni kötüler götürdü bu beni der. Sebeb oldu bana der. Daima iyilerin yanına gidiniz, kötülerden kaçınınız. Eğer kötüleri gir işaretleyeceksiniz onların yanına gidiniz. Eğer kötülere uyeceksiniz, nefsiniz yani zayıfsa kötülerin yana gitmeyin, iyilerin yanına gidiniz. Söylüyorum, ulanı benden yana ver. Sonra bunları bulamayacaksın, yakın bir zamanda ezanları okunacaksa bulunmayacaksın. Belki ezanları duyacaksın namaza kadir olamayacaksın artık geçmişler iş. Çok pişman olacaksın, çok üzüleceksin. Ya Rabbi dünyayı beni tekrar getir sana ibadet edeyim diyeceksin ama işten geçmiştir artık bitmiştir iş. Onun için fırsat eldeyken, kemer beldeyken, tevhid dildeyken Allah'a ruku ve ile zerre etmeyeceksin. Allah da mahrum vermeyecek. Biz gelen dersimize. Şimdi Allah'ın kitabından söylüyoruz dal bir işaretiyle. Öyle ki ene Allahu aleyhi minennabiyine ve siddikin ebabı ki siddik ve şehida öler. Ve i Osman ve Hasine-i Ulaiki Refika İmam Ali' işaret vardır. Öyle demişler. Ben söylemedim. Müfessirler söylemiş. Görenler söylemiş. Ehli İrfan söylemiş. Ehli izan söylemiş. Allah ile iyi onlar söylemişler. Resulullah'a gözlerinden bir an dur söylemişler. Sana göre peygamber dur, bana göre diyor ama bazıları var ki hız bir anda peygamberin huzurundan dur olmuyorlar. Her anda Allah huzurlu olduklarını biliyorlar, unutmuyorlar. Çünkü onlar öyle bir gusül almışlar ki Allah'ı unuttukları an gusül lazım geliyor onlara. Tekarruple değil. Allah'ı unutmakla gusül, yap gusül yapmalara lazım geliyor. Resul-i Ekrem gene şimdi peygamberimizin hadisiyle diyor ki benden sonra Nebi bağı solunsaydı eğer Ömer'in ve Hattab bağı Ben son peygamberim. Benden sonra peygamber gelmez. Öyleyse onun için Ömer peygamber olmadı. Ömer bu kadar mühim bir adam. Sonra mühimi nereden bir de birbirin bir, bir, bir mühimiyi daha var peygamberin kayınpederi kızını almış peygamberin. İşte Resulullah Efendimiz Lahten bir adamın kızını alır mı? Sen ben kendim Lahten bir adamın kızını almıyoruz da. Kocacıl bir peygamber rahmetelinin alemin nasıl olur da? Lahten bir adamın kızını alır. Ömer üç aylık yoldan ordularına emir verirdi. Radarları vardı manevi radarları. Aynı zamanda Ömer Hazreti Ali'nin damadıdır. Hastalinin Ali'nin Gülsün'le da şeyinin kocasıdır. Damadı Ali'dir Haydar-ı yani Ehlibeyt'e de intisabı vardır. Daha çok hazretleri sırtındaki elbisesi noktaya da yaması vardı. Oğul dedi ki ben halife evladiyim padişah çocuğuyum dedi. Senin anlayacağın. Benim sırtımdaki elbise eski. E tarafımızdaki insanların, çocuklarının sırtlarını hep yeni elbise şey giyiyorlar. Baba aldığımız maaşı bu kadar dedi. Fazla, fazla yok. Karısı dedi ki ben aldığım maaştan biraz fazla biriktirdim dedi. Ya ne kadar biriktirin şu kadar. Aldı parayı Beytili Mali Müslümini Devlet Hazreti'ne verdi iadete. Demek artıyor dedi kesittim maaşını. Sonra oğlu dedi ki ben bayram geldi yeni bir şey giymeyeceğim baba dedi. Para yok dedi. E, Borcu al. ''Peki yazayım sana Beytil Mali Müslümin'e yani devlet hacifesinden versinler, maaşımdan kessinler.'' dedi. Kağıt yazdı gönderdi. Memur dedi ki Ömer ay başına yaşayacak kadar elime bir saat daha versin. Buradan para verelim dedi. ''Ya ölürse olacak?'' dedi. Geldi haber verdi doğru söylüyor dedi. Almadılar bir şey gerisi Aklına Aklını başına dövüştü. İşte bu Ömer. Daha çok faziletleri ya. Ben burada hepsini Hazreti Ömer'in menakabını alacak de mühim bir hadise onu söyleyeceğim onu söylüyorum. İşte bu Ömer'e peygamberimiz bir gün sordu. El mühim mesele. Ya Ömer beni ne kadar seversin dedi. İyi dinle. Sana imanını gösteriyorum. Sana imanın kemalini tarif ediyorum. Sana imanın tadını lezzetini tattırmaya çalışıyorum. Dedi ya Resulullah her şeyimden ziyade seni severim ama nefsimi senden ziyade severim dedi. Doğru söyledi ne kadar güzel. Riya etmedi. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki Beni hak nebi olarak gönderen Allah'a kasama dedim ki ya Ömer, imanın kemale irmemiş dedi. Allah! Ya ne olacak? Beni her şeyinden fazla, nefsimden fazla sevmedikçe, imanın kemale irmez dedi. Onun üzerine ağlayarak dedi, Ya Resulullah şimdilik seni her şeyimden ziyade, nefsimden de ziyade seviyorum dedi. Onun için en büyük bize devlet ve saadet, Habibi Huda, Şefi İruzi Ceza, Merce-i fukara, alemin, sebebi dikkate alem olan Muhammed Mustafa'yı, peygamberimizi, Allah'ın sevgilisi de sevmemiz. Necatımız onda, onun, onun sünnetini bir ihya et, sana kağıdı gelecek. Bir sünnetini ihya, yüz şey sevabına nail olmaktır. Onun için bakıyorum bazı birbirinin kardeşlerimize, ya yapma böyle şey, niye tembel oldun, niçin tembelsin? E farzı kılıp çıkıp gidiyor cuma niye sünnet kılmıyorsun, neden kılmıyorsun? Seni meyden nedir sünnette? Sen misin Allah'a ibadetmiyorsun? Allah'ın nimetini yiyorsun. Allah seni yaşatıyor. Allah sana sıhhat vermiş. Allah sana göz vermiş, kulak vermiş, izan vermiş, irfan vermiş, şefkat vermiş, merhamet vermiş. He? Her şey vermiş sana, ihsan, inayet buyurmuş. Hepsi yerlerinde kullanırsa iyi olur. Şimdi burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbet bizim için en büyük devlet ve saadettir. En büyük Allah'ın nimeti Hz. Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi. O nebi Arabi yok mu? nebi Arabi-i çok Allah'ın nebisi pek fazla Resulü. 224 bin diyor itikat uleması. Bazıları 124 bin demiş bazı 224 bin. Ama Resul-i Ekrem'i başkadır. Resul-i Ekrem kainatın halk olmasına sebeptir. Allah sevgilisini kullardan seçmiş ve Muhammed'ini seçmiştir sevgili olarak. İbrahim Halil'dir, dosttur, Muhammed Habib'dir. Halil ile Habib'in arasındaki fark da şudur. Halil istediği vakitte alır Allah'tan, Habib isteneden alır. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde ''Elemmeşrahleke sadrak'' ''Habibim Muhammed senin sadrılığını şerh etmedik mi?'' diyor. Musa Peygamber Rabb-i diyor. ''Benim sadrılımı şerh et ya Rabbi'' diyor, dua ediyor. Halbuki Peygamberimiz istemeden almış. Sadırın şer olumuş. Sen de Muhammed senin de sadırın şer olması lazım. Ne ile? İslam ile, iman ile, muhabbet ile, ihsan ile, yakin ile, vera ile. Hiç dağlatamak için bu zaman yok hiç. Vakit yok. Hemen berine ibadet ve taat kemerini bağla, nefsinden gazaya hazırlan, Allah'a kulluk et. Hiç dünya işinden bir, dünya zevklerinin hiçbir tanesinin sana bir faydası olmayacaktır. Onlar bir hayalden başka bir şey değil Tekat eseri seni üzecektir sonra, asarı seni üzecektir. İbadette zevk var, ibadette lezzet var, Allah'a kullukta sultanlık var. Diğerde sefadet var, Nefsin nefsinin zebunu olursun, kölesi olursun. Sen vücut ikliminin sultanı ol. Madem ki Resulullah'ın ümmetisin... Mağendi Kur'an senin kitabın en yüce sen çıkacaksın. Allah öyle diyor Kur'an'da. ve en tümü'l <gülüyor> âlevle in kuntü mümin. Hakkıyla iman edersiniz sizi en âla kılacağım diyor Cenab-ı Hak. Demek ki bu zilletimiz bizim imanımızın zaafından, imanın nurun zaafından. Gelin dersimize. Yâ eyyühellezîne Burada iman meselesi. Geçen hafta imandan bahsetmiştim. Aman Ey aziz kardeşlerim, ey Allah yoldaşlarım, ey Muhammed'in bendeleri, Resul-i Ekrem'in sevgilileri, Kur'an'ın ya eyvahle zina aminu diye hitap ettiği, Allah'ın kendi ismiyle isimlendirdiği kullar. Sana bu isimleri Allah vermiş, kendi ismini. Beni İsrail'e su çocukları, çamur çocukları hitap ediyor, sana mümin diye hitap ediyor. Mümin isim Allah'ın ismidir, kendi ismiyle hitap ediyor sana. Kıymetini bil. Bilmediğin vakitte bir nimetin kıymeti ister maddi ister mani elinden alınır. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil. Ve ganimet bil. Ölüm gelmeden hayatın yakın zamanda gelecek. Sana bir gibi gelmez ilişecek ecelin. Hiç. Bir gölgeden başka bir şey değil. İstersen bin sene yaşa. On bin sene yaşa. Zaten düşünürsek eğer Müslümanlar Düşünürsek, dünyada kaç rebağa oksanırsak o kadar eza duymakla mükellefiz. Muhabbette kaç rebağa oksanırsak o kadar eza duymakla mükellefiz. Ne kadar zevk duyarsak o kadar eza çekmemiz dünya aleminde mu karardır. Zevkli bir alemi yaşadın, zevk duydun değil mi? Bir müddet sonra o zevkten mahrum kaldığın vakitte, düşünün vakitte o zevkli günleri gene ne olsun mahzun olursun. Sana ebedi saadetini davet ediyorum. Allah'a davet ediyorum. Allah. Cennete. Buradaki malın elinden alınacak. Kısmet olursa bir kefen saracaklar. Kısmet olursa. olmazsa çıkmak koyacaklar. Milyonların var. Vallahi milyonların olsa kefen bulunmaz Çıplak koyarlar. Gözümden gördüm, elimden koydum kabire. Kefensiz koydum. Yemin ediyorum makam Muhammediyet'te. Buradaki mümkün Allah verir, alır. Gençlik verilir, alınır. Sıhhat verir, alır Allah. Makam verir, alır. Sana seni öyle yeda ediyorum ki bu iman ile Hz. Muhammed'e bende okumakla o bir yol açmış, o kapıdan kim girerse rida ridvana, cennete ve cemale erişiyor. O devlet bir daha senden alınmaz. Bir gençlik verilir, bir daha ihtiyarlığı yok. Bir sıhhat verilir, hastalığı yok. Bir hayat verilir, ölümü yok. Allah. Estaizu billah. Ela inne ebliya Allah. La havfin aleyhim ve hum yahsenun. Ey Allah dostları. Ey Muhammedun Resulullah diyenler. Allah. Ey Allah Rabbimiz Allah diyenler. Agah olunuz, uyanınız. Allah. Kulağınızı benden yana veriniz. Müminlere korku yok. Bıraktıklarına mahzuniyet yoktur. Ancak götüreceğin İman, amal-ı sadiha, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah'tır. Başka bir şey götüremez. Beş şey gelmeden beş şey ganimet bil. Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bil. İbadetle gününü geçir. Kabahattın nihayeti yok. Bir şey çıkmaz onda. Günahlarla alüde olma. İyi değil. Tekrar ediyorum iyi değil günahla meşgul olma. Bak geçen hafta hesabını verdim size. İnsan günde bir günah işlese, bir günaha mukabil Allah insanı bir günde cehennemde hapsetse bir senede 365 gün cehenneme yatması lazım gelir. 10 senede ne olur? 50 senede ne olur? Yap hesabını. Bir günah işlersen günde. Yalan günahtır. Hainaneye bakmak günahtır. İstiza etmek halkla günahtır. Adaletsizlik günahtır. Halkın malını canına İşmek namusun işmek günahtır. Özün doğru, sözün doğru. Elin karda, göğünün yerde olacak. Allah'ı unutmayacaksın hiç. Çalışma demedik. Çalışmak ibadettir. Hiç şüphe yok ona. Ama insanın üç vazifesi vardır. Bir Allah'a olan yönü, bir cemiyetine olan, insanlara olan vazifesi bir de şahsi vazifeleri vardır. Bunların birini eksik eden yanlış ola gitmiş demektir. Kendisi yemez işmez. Bir acı doyurursan hakkı doyurmuş gibi olursun. Bir hastayı yoklarsan Allah'a ziyaret etmiş gibi olursun. Bir suza su verirsen Allah'a sulamış gibi olursun. İnsanlığı bilmeyeceksin Allah'ı bilemezsin. İnsanlığa hizmet Allah'a hizmettir. Heh öyleyse hem ibadetin olacak hem cemiyete hizmetin olacak. Kötülük sahibi olmayacaksın. Allah'ın en büyük düşmanı insanlara kötülük yapan kişilerdir. Unutmayın bunu. Allah'ın en büyük azabını görecek olan kimseler kullardan ahalanlardır. Ahalan kimsedir. Bunu unutmayın. Sonra nefsine karşı olan vazifelerin var. Onları yapacaksın. evladı ve Sen ot değilsin. Ağaç da değilsin. Hayvanlar bile çocuklarına karşı olan vazifelerini gösteriyorlar. Dostunu, düşmanını, avunu talim ediyor. Sen niye çocuklarına göstermiyorsun iyi, kötüyü? Çıkar at sokağa, çıkar at sokağa. Hayvanlar, hayvanlar. Eğer dini tedrisatı olsaydı belki hayvanlar dini tedrisatı çocuklara yaparlardı. Bir kedi dostunu, düşmanını, fareyi nasıl kalacağını yavrusuna gösteriyor, talim ediyor. Bir koyun yavrusuna zehirli otu, zehir otu tarif ediyor. Bir fare, çocuğuna gösteriyor nasıl geçeceğini. Yani. Bütün mahlukat ilahi böyle yani. Şimdi böyle şöyle, müşterisini söylediğine bakma. Sen niye öğretmişsin çocuğuna? Sana vazife bir insan sen ya bir de senin maneviyatın var. Ondan farkın o. Hem maddi hem manevi evladını öğreteceksin. Çocuğun aldı geldi. Nereden geldiğini sormazsan, nereden getireceğini sormazsan tatlılıkla, dayakla değil, güzellikle insan gibi maneviyatı. Oo hoş iyi getirdin evladını dersen Sonra akıbetir, iyi olmaz onu. Soracaksın nereden getirdiğini. Kimlerle şu kalkıyor, onlara bakacaksın. Sana da bir çare söylüyorum. Kendini kötülükten kurtaramayan Müslüman, sana da çare söylüyorum. Dikkat et, böyle kurtulabilirsin, İlacı budur. Kumar mı oynuyorsun? Evvela kumarı değil. Kumar arkadaşlarını terk et. O kumarı terk edebilirsin. Kumarı terk edir. kumar terk eden terk etmezsen kumarı terk edemez. İçkiyi mi terk edeceksin? Evvela içki akıtlarını terk edeceksin. Sonra içki terk edilir. Unutma sakını. İnsana ne fena girirse etrafından gelir, cemiyetten gelir. Aileden gelir, cemiyetten gelir. Geçiyoruz. İhtiyarla gelmeden gençliğin kadir kıymetini bil. Çocuklarına sanat öğret. Çalıştır. Tufeyle yetiştirme. Halkın sırtından geçinmesin. Parazit olmasın. Ağırlık yatmasın. Müslümanlıkta Müslümanlıkta yar olmak var har olmak yok har demek tiken demek yani ağırlık yapmak yok hafiflik var yardım etmek var gül olmak var tiken olmak yok Müslümanlıkta Özün güzel olsun sözün güzel olsun yüzün güzel olsun tatlı sözlü ol iman sahibisin çünkü Muhammed Aleyhisselam öyleydi Efendimiz alemlerin efendisi Allah'ın sevgilisi Böyleydi. İhtiyalık gelmeden gençin kıymetini bil. İbadet ta et, taat. Paranı sahip ol, israf etme. Müşrikleri Allah sevmez. Müsrifler şeytanın kardeşleridir. İnnel mübezeeri kanu ikhvana şeyatin. İktisada riayet kar Fakat Allah'ın dediğini yerine getirir. Ve inmaraşın alıyorum rızıklarından der bu Yani tamahkar olma. Çünkü zekatı verilmeyen malların Cenab-ı Hak cezasını ahlette sahiplerine verir. Vereceksin yerine yerlerini. Sadakatını, yardımını yap, insanlığını. Birçok mühtaçlar var. Sen belki mühtaç değilsin. Senin evin sıcak, soğuk evler var. Onları düşün akşam olduğu vakitte. Senin çocukların ayakları sağlam ayakları. Çocukların ayakları delik olanlar var. Onları düşür. Senin palton sağlam. Paltosu sağlam olmayanlar paltosuzlar var. Onları düşün. Aksama seninle sıcak çorba geliyor, çorbası olmayanlar var. Senin sıhatın var, sıhhatı olmayanlar var. Senin hastasının ilacın var, ilacı olmayan hastalar var. Düşüneceksin bunları, iman sahibisin. Ölmeden evvel hayatın kıymetini bil. İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bil. Hastalık gelmeden sıhatın kıymetini bil. Fakirlik gelmeden zenginin kıymetini bil. Meşgalen gelmeden boş zamanın kıymetini bil. Allah'a ibadetten geri durma. Allah'a ibadet eyle. Allah'a itaat edersen Allah da sana itaat edecek. Evet, çok acayip bir söz şey söylüyorum size. Kendi söylüyor. Men etani tekat ataatehu. Her kim bana itaat ederse ben de ona itaat ederim diyor cenab Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Yani isteğini yerine getiririm diyor, veririm diyor. Men etani tekat ataatehu. Her kimi benden ister, bana itaat eder, ben de ona itaat ederim, isteklerini yerine getiririm diyor.